Türkçe Peri Masalları Denizci Simbat'ın Maceraları Bölüm 1 Merhaba Tak! Merhaba Tik! Sana bir şey sorabilir miyim? Bu okyanus niye hep böyle sıkıcı? Sıkıcım sen ne diyorsun? Burası maceraların ve korkusuz kaşiflerin diyarıdır. Ya tabi suyun maceraları... Bu dalgalar gözlere şenlik ve o gezginler de o kadar korkusuz ki bana bayat yemek veriyorlar. Hayır, hayır o kadar olumsuz olmadık. Arada sırada bilinmeze karşı cesaret ve sevgi sergileyen biri ortaya çıkar. Ha? Mesela Simbad. Simbad mı? Evet, denizci Simbad. Onu tanımıyor musun? Aa, dur, hadi sihirli kazana gidelim. Simbad'ın maceraları görülmeye değer. Bunun içinde sadece su var, yoksa abra mı yapacaksın. Ha <gülüyor> abra kadabra artık eskidi. Seyret ve öğren. Su, su temiz ve mavi. Göster bize içindeki izlenenleri. Ah, sihirli su, bize denizci Simbad'ın öyküsünü göster. Madat'a hoş geldiniz. Heyecanlar kenti ve Denizci Simbad'ın memleketi. Simbad, iş yapmak için başka bir pazara gideceğini duydum. Neymiş bu? Evet amca, babamın kazandığı paranın hepsini harcayıp aptallık ettim. Hiçbir şeyim kalmadı. Babamın işini devam ettirmeliyim. Yarın Bağdatlı başka arkadaşlarımla beraber yelken açacağım. Aferin evlat. Güle güle git. İyi yolculuklar. Ve böylece Simbat ilk yolculuğu için hareket etmiş. İlk yaptığı yolculuk çok hoşuna gitmiş. O merkem esintisi, o masmavi engin sular hepsi çok hoşuna gitmiş. Ama giderek onlardan sıkılmaya başlamış. Bir an önce karaya ayak basmak istiyormuş. Ama görünürde bir tane bile ada yokmuş. Tam o anda... Kaptan, yakında küçük bir ada görebiliyorum. Yaşasın! Kaptan bak! Bu deniz adlı beni kurtarmıştı. Nihayet karar parçası! Bu ada çok güzel görünüyor. Hey Simbaat! Nereye gidiyorsun? Yemek hazır. Birazdan dönerim. Biraz etrafa bakmak istiyorum. Burası çok güzel ama içimden bir ses bir yanlış var diyor. Toprak biraz değişik sanki. Bir dakika. Ne oluyor? Yer niye hareket ediyor? Gemiye geri dönmek zorundayım. Simbat bütün hızıyla koşmuş. Ama ormanın o kadar içindeymiş ki geri dönüş yolu uzunmuş. Bu arada diğer da yerdeki hareketi hissetmiş. Ada niye hareket ediyor? Sen hissettin mi onu? Hey uyan! Ada hareket ediyor! Bir sorun var! Evet! Hemen gemiye geri dönelim! Kaçın! Burası bir ada değil! Bu uyuyan bir balina! Ateş yakarak onu uyandırdık! Hayır! Bu balina niye suyun üstünde uyuyor? Canınızı kurtarın! Kaçın! Hemen kaçın! Gerçekten de öyleymiş. Balina o kadar uzun zamandır uyuyormuş ki, sırtında koca bir orman yetişmiş. Herkes o kadar korkmuş ki, kimin gemiye bindiğini, kimin geride kaldığını bilememişler. Simbat koşabildiği kadar hızlı koşuyormuş. Ama o anda... Aa, toprak içe çöktü. Ne oluyor Balina suya dalıyormuş ve beraberinde bütün ormanı da götürecekmiş. Hayır, bekleyin! Oo. Simbad her şeyin bittiğini düşünmüş. Ama kaderin aklında başka bir şey varmış. Ah, adamlarım! <gülüyor> Gemi gitmiş. Ne yapacağım şimdi? Umudumu kaybetmemeliyim. Bu su beni bir yere götürür. Simbat günler ve gece boyunca o ağaçla sürüklenmiş. Nihayet bir sahile varmış. O kadar yorgunmuş ki hemen uykuya dalmış. Uyandığı zaman karnı çok aç ve susamış durumdaymış. Ee, burada hiçbir şey yok. Hayatta kalmak istiyorsam buraya tırmanmalıyım. Yukarıda mutlaka bir şey vardır. Vay canına burası neresi? Su. Çok şükür. Gemideyken karayı özlüyordum ama şimdi buradayım ve suyu özlüyorum. Heh, karnım çok aç. Bu gürültü ne? Atlar. Demek ki etrafta insanlar da var. Sen güçlü bir atsın. Sahibin nerede? Hey! Seni burada hiç görmedik. Kimsin sen? Oh! Nihayet insanlarla karşılaştım için çok mutluyum. Merak etmeyin ben hırsız falan değilim. Acıkmıştım. Yiyecek bulmak için ormana geldim. Ben bir denizciyim. Güzel bir adadaydım ama aslında bir balinaymış ve beni boğuyordu. Sonra da... <gülüyor> Balina mı? Oldu. Belki kafanı biraz fazla sert çarptın sen. Önce sana biraz yiyecek verelim. Kafamı ama eminim ama gerçekten balinaydı. Ama evet yemek hiç fena olmaz. Ondan sonra beni de suya çekti. Yani bir düşünün. O balina bunca senedir sırtında bir ormanla yüzmüş. Koca bir orman. Sonra da bir avuç adam ve bir ateş onu yine suyun altına yolladı. Balinanın sinirlenmesine şaşırmadım. <gülüyor> Size söylüyorum. Murettapatım demir alırken beni hiç düşünmedi bile. Onlara kızamam. Herkes canını kurtarma derdindeydi. Şansım kötüymüş diyeyim. Denize sürüklenen bir tek ben oldum. Kötü şans mı? Sen ne diyorsun öyle? Hikayen bir harika. Adanın bu kısmını sadece yılda bir kez kralın atlarını beslemeye geldiğimizi biliyor musun? Buraya yarın sürüklenseydin biz gitmiş olacaktık. Biz olmadan adada insanların yaşadığı kısmın yolunu asla bulamayacaktık. İnsanların yaşadığı mı? Tabii ki insanların yaşadığı yer. Seni oraya götürelim. Kralımız hikayeni dinlemekten memnun olacaktır. Askerler Simba'dı insanların yaşadığı yere götürmüş. Burası iyi insanlara sahip ufak bir krallıkmış. Simbad kralla tanışmış ve hikayesini anlatmış. Hmm, deniz sürprizlerle ve sırlarla dolu bir yer. Sen cesur bir adamsın. Adamlarımdan sana iyi bakmalarını isteyeceğim. Majesteleri, isteyebileceğimden fazlası bu. Daha bu sabah bu adada öleceğimi düşündüm. Ama şimdi burada cömert bir kralın karşısında duruyorum. Lütfen izin verin size bir faydam dokunsun. Yani hayatını burada mı kazanmak istiyorsun? Etkilendim. Tüccar olduğunu söylememiş miydin? Öyleyse tam sana göre bir iş var bende. İstersen limana girip çıkan bütün malların kaydını tutmamıza yardım et. Ah, bu harika olur. Simbat yardım edebildiği için onur duymuş. Ne de olsa bu insanlar onun hayatını kurtarmış. Birkaç hafta geçmiş ve Simbat her zaman olduğu gibi o işten sıkılmış. Ah, Bağdat'a nasıl geri dönerim acaba? Kral bana asla bir gemi ödünç vermez. Ayrıca nasıl geri dönebilirim? Yolu biliyorum sanki. Tek bildiğim yine bir balinaya denk gelebilirim. Şu anda onun hayatı benimkinden daha maceralı. Simbat bir gün yüklerin kayıtlarını tuttuğu sırada... Evet, bu yük Simbat'a ait. Ne Simbat mı? Hey! Seni tanıyorum. Gerçekten mi? Ben yüzümün o kadar tanıdık olduğunu sanmıyordum. Bu yük gemimizde olan bir tüccara aitti. Denizci Simbat'a. Maalesef onu denizde kaybettik. Olamaz. Denizci Simbat benim. Ben de bu ülkenin kralıyım. Çok kötü bir şakaydı bu. Ben buranın kralını tanırım ve doğruyu söylüyorum. O balinayı biliyorum. Beni suya çekti ve buraya kadar sürüklendim. Ben gerçekten Simbat'ım. Ya, ben Balina'dan hiç bahsetmemiştim. Sen bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Ah, Simbat seni yine görmek çok güzel. Bizimle beraber geri geliyor musun? Evet tabii ki. Evimi özledim. Kralla görüşmem ve ona her şeyi anlatmam gerekiyor. Sen evine geri dönebildiğin için şanslı bir adamsın Simbat. Burada çok çalıştın. Adamlarıma sana paranı vermelerini söyleyeceğim. Al bakalım. İyi sakla. İyi yolculuklar. Siz çok iyi kalplisiniz majesteleri. Ve böylece Simbad gemiye binmiş. Ve evine, halkına, dostlarına ve ailesine geri dönmüş. Vay canına Bu okyanus kesinlikle gizemlerle dolu. Bir balığın sırtı. Hııı hepsi bu kadar değil Tek. Yumurta hikayesini bilmiyor musun? Ya yılanlı olanı? Ne? Hayır anlat anlat! <gülüyor> başka bir zaman arkadaşım. Şimdi bir şeyler yemeye gidelim. Karnım acıktı. <gülüyor> evet. Uyuyan balinanın yanına gidelim. Ne? Hayır ben şimdi oraya kadar uçamam. <gülüyor>